İmam Nevi hem kendi niyetini ortaya koyuyor hem de her Müslümanın her işinde, salih amelinde niyetini bu şekilde yapması gerektiğini bizlere ne yapıyor? Öğretiyor. Evet. Allahü Teala buyuruyor ki Oysa onlara hiçbir sapık dine meyletmeksizin ve dinde sırf Allah'a yönelerek ona kulluk etmeleri namazı dost doğru kılmaları zekatı vermeleri emredildi. Dost doğru din budur. Evet. Diğer bir ayet-i kerime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 ölü suresinde ellevi halakal mevta vel hayata o allah ki ölümü ve hayatı yarattığına için li kum sizleri imtihan etmek için eykum ahsenu amelen hanginiz daha güzel amel işleyecek diye imtihan etmek bunu ortaya çıkarmak için allah Teala ölümü ve hayatı yarattı. Dikkat Arapça ifadesine اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ En güzel Ne diyor Fudeli İbn-i İyad Selefin büyük alemlerinden Ebu Ali diyor ki ahsenu amel yani ahlasuhu ve وَاَصْوَبُهُ Tefsirini yapıyor bu ayetin. Diyor ki ahlasuhu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 İhlaslı olup, savab doğru olmazsa ne olmaz? Kabul olmaz. Yani bir amel. ihlaslı yapılıp, savab olmazsa, doğru olmazsa kabul kabul olmaz. Tam tersi yine diyor İram'la. Ve idâ kâne savaben velem yekun hâlusan lem yukbel. Bir amel, ihlaslı yapılmayıp, ihlas yok ama doğru yapılıyor, doğru şekilde yapılıyor. O da ne olmaz diyor? Kabul olmaz hatta yekuna halisen ve savaben bir ibadet ne zamana kadar kabul olmaz veya bir ibadet ne zaman kabul olur hatta yekuna halisen ve savaben halis yapılacak ihlaslı olacak ve ne olacak doğru olacak şimdi açıklıyor sürekli tekrarlandı halis ve savap kelimeleri Hudeli bin nedir al halisu li halis demek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 salih amel denliği zaman ne diyoruz? İhlas ve sünnete uygunluk, ittiba. Bu da i nasıl açıklıyor? İhlas ve savab. Savab, doğru. Bu ayetlerde Allah-u Teala kullarından ihlaslı olmalarını hanifler olarak, şiddeten yüz çevirenler olarak Allah'ı yalnızca Allah'ı birleyerek, ibadetlerini ona yönlendirerek yapmalarını istiyor. Doğru dinin de bu olduğunu söylüyor Allah-u Teala. kitab bunu yeterince açıkladık. Yine Allah-u Teala diyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا O kurbanların, kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları ne yapar? Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan oradaki ne? Takva. Kişilerin takvası.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 Buradaki müellif rahimahullah'ın kastı babul ihlas, yani babun niye? Niyet babı. Niyet akide bahsinde incelerilirse, akide babunda incelersek niyetten kastımız ne arkadaşlar? Tevhid. Yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılması. Tüm çeşitleriyle, tüm türleriyle. Fıkıhta kastediyorsak niyet ne? Kasıt. Yani sen hangi ameli Yapmak istiyorsun. Ayırt edeceksin. Temyiz edeceksin. Oruç mu? Namaz mı? Oruçsa farz mı? Nafile mi? Değil mi? Yani fıkıhta da ne var? Kasıt var. Temyiz var. Şimdi ilk hadisimize gelelim. Evet oku sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şeyden Emir Emirul mu'minin Ebu Hafs. Tabi okuyorum Emirül bir, Ebu Hafs Hazreti Ömer bir, el Hattab bi Nufail bi Abtul Uza bir Riyah bir, Abdullah, bir Kurt bir Reza bir Adi bi bin bin bin Hı -hı. Düve, bin Galip el Kurayshi el Adavi radıyallahu anhu anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam'ın ameller ancak niyetlere bağlıdır her şahs için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicret etmek ise onun hicreti de gerçekten Allah ve Resulüne olur. Kimin niyeti dünyayı kazanmak yahut bir kadınla evlenmek ise onun hicreti de niyeti doğrultusunda olmuş olur. Hadisül i bu hadisi şerifin saatinde ittifak etmişlerdir. Evet. Bir hadis, İmam Bukhari'nin de kitabına başladığı hadis. Ve ee, e, Sereften alimler diyor ki bir alim kitap yazmak istediği zaman ona diyor bu hadisle başlamak nadir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 Üçte biridir diyor. İlmin üçte biridir. Yani ilmin üçe bölüyor. İlmin üçte biri bu hadis. Yani üç tane hadisse dayıyor bütün ilmi. Üç hadisin üzerine kuruyor bütün ilmi. Nedir o diğer hadisler? İkincisi Âişe <gülüyor> radıyallahu anhadan rivayet edilen Men ahdese fî emrina ma leysa minhu minhû fâvered Kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şey ihbas eder, ortaya koyarsa o nedir?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 Peki nedir bu hadis arkadaşlar? Kimden rivayet olmuyor? Bu hadis Ebu Hafs. Kim o Ebu Hafs? Omar. Omar İbnül Hattab radıyallahu anh. Ebu Hafs, Hafs demek eset demek. Esed. Aslan demek. Yani ona bu isim neden veriliyor? Cesaretinden dolayı veriliyor. Aslanın babası veriliyor. Şeytanın yolunu gördüğünde değiştirdiği kimse. Omar radıyallahu anh. Ebu Hafs, emiril müminin. Müminlerin emiri. Bu ifade Ebu Vekir radıyallahu zamanında yok. Ebu Vekir radıyallahu zamanında Ebu Vekir'in lakabı ney? Halifetu Rasulillah. Halifetu Rasulillah. Allahü, Allah Rasulü'nün halifesi. İnsanlar öyle hitap ediyor, öyle konuşuyorlar. Makam adı olarak, makam ismi olarak. Ebu Vekir radıyallahu vefat ettikten sonra Ömer'e gelip ne diyorlar? Halifetu Halifeti Rasulillah. Ne demek? Evet. Allah Resulü'nün halifesinin halifesi. Uzun bir isim. Sonradan müminlerin emiri olarak bu isim yerleşiyor. O tarihten günümüze kadar da bu isim ne bulmakta kullanılmakta. Müminlerin emiri. Emirul mu'minin veya veliyul emr diye. Birçok istilahı terimleri var. Ömer ibn-i radıyallahu anh diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken buydu. İnnemâ Arapça'da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 Dersdeki cümlat inna ma ana talibun ben sadece öğrenci diyorlar ki buradaki müpteda, Arapça gramerine göre ilk isim ilk isimle ilgili hükmü habere ondan sonra gelen ikinci ögeye ne yapıyor bağlıyor ve ona sınırlı kalıyor yani Arapçada inna ma ana talibun ile ana talibun arasında ne var bak bak Aleyhisselam ifade etti size bakın innamel a'malu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 Böyle bir şey mümkün değil diyorlar. Yani sen buradan kalkıp tuvalete gitmen, sokağa çıkman, ayakkabı giymenin hepsi niyet. Niyet ne demek? İrade kastetmek. Kalpte oluşan bir ne? İstek. Diyorlar ki, buradaki peygamberimizin kastettiği budur. İnnemel amalu bin niyat. Yani her amel niyetle olur. Niyetsiz amel mümkün değildir. Ancak dinin ehlinin daha çok tercih ettiği ikinci görüş var. O da ne? Diyorlar ki peygamberimiz bunu kastetmiyor. Bu zaten bilinen bir şey demiyor. Yani? Her kes tarafından dillendirilmiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor buradaki ifade etmek istediği yahut da bizim buna şer koyduğumuz, sen ettiğimiz e, mana şudur. İnnemel a'malu binniyat. Ameller niyetlerle makbuldur. Ameller niyetlerle makbuldur. Niyete göre amel ne olur? Kabul olur. Niyete göre kabul olur. Ameller niyetlerle kabul olur. Hadisin ikinci kısmı وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِنْ مَعْنَوَى Her kişiye niyet ettiğinin karşılığı, sevabı, ecri vardır. İlk tarafı anladık. Ameller niyetlerle makbuldur. İkinci taraf kişinin amelden aldığı sevabı, ecri neye göre? Niyetine göre. İki kişi nevaz akşam namazını. Birisi niyeti, ihlası, takvası, huşusu,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 Bunu kardeşine hizmet etme niyetiyle yapar, sevap alır. Kimisi de varca ki bunu görev olarak yapar. Bir karşılık yapmayabilir? almayabilir. Hadisinde devamını diyor şöyle Eseyedullah Aleyhisselam. "Men kānet hijratuhu ilallahi ve rasûlihi fehijratuhu ilallahi ve rasûlihi." Kimin hicreti Allah'a ve Resulü'ne ise onun hicreti Allah'a ve Resulü'ne dedir. Hizmetten maksat Allah Teala için, Peygamber için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 Oradaki inceleye dikkat edin. Altın çizin hatta. Aleyhissalatu vesselamın şu ifade çok önemli. Kimin hicreti Allah'a ve Rasulü'ne ise onun hicreti Allah'a ve Rasulü'nedir. Kelimeleri tekrarlıyor. Kimin hicreti Allah'a ve Rasulü'ne ise onun hicreti Allah'a ve Rasulü'nedir. Kimin hicreti dünyaya ve kadına ise onun hicreti onadır. Bak demiyor onun hicreti kadına ve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 Bu hadis muttefakun aleyhdir. Yani sıhhati konusunda İmam Bukhari ve Müslim ne yapmıştır? Bunları rivayet etmiştir. Bu hadisi İmamul ül Muhaddisin. Muhaddislerin imamı. Kim o? Ebu Abdullah, Muhammed İbni İsmail, İbni İbrahim, İbni Mughira, İbni Berdiz ve İbn El-Cu'fi, El-Bukhari rivayet etmiştir. Ve yine i̇mam Müslim. Kim o? Ebu Hüseyin, Müslim İbnül Haccac, İbni Müslim, El-Kuşeyri El-Nisaburi rivayet etmiştir. Bu kitaplar ki bu konuda rivayet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 Üçüncüsü oradaki şehvetlere şeytanın insanları kandırdığı, kurduğu oradaki şehvi duygulara karşı da ne olman lazım? İstidadlı olman lazım. Hazır olman lazım. Bu üç şart da ahlim diyor ki ilim gidebilirsin. Aa ben gideyim, tahsilimi orada geçireyim. Salih el aseynin rahimehullah'ın diyor ki, bu caiz değildir. Bir kere diyor küffara, kafirlere bir desteğin var Giderek. Onların işte ekonomisini, iktisadını ne yapıyorsun? Destekliyorsun ve kendini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 muslü mensellim Müslüman milli sanihi ve yediği Müslüman o kimsedir ki devam devam edin diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olan güvende olan kimseir <Sessizlik> ve muhacir muhacir kimdir muhacir ben Hacara mana Allahu anu ve muhacir muhacir Ekimdir yönet ben Hacara terk eden Neyi Ma <mâ> Allahu anhu. Allah Teala'nın yasakladığı şeyleri terk etmene ne denir arkadaşlar? Muhacir denir. O zaman hicretul mekan, yaşanılan küfür biladını terk et, hicret etmek. İkincisi hicretul amel. Günahı terk etmek. Sigara içiyorsan sigarayı terk etmek nedir arkadaşlar? Hicrettir. İçki içen varsa içkiyi terk etmesi nedir?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 kişiyi terk etmek, hecret etmek, hicret etmek ondan. Bu da ehli Sünnet vel cemaatın bir neydir? budur metodudur, menhecidir. Bunun önderi de Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Değil mi? Ashab'tan Tebuk gazetesine katılmayanların abi aleyhissalatü vesselam diyor, konuşmuyor onlarla. Hanımı Ayşe ile konuşmuyor, hecrediyor onu. Eğer bir insan gördün, nasihat ettiğini hala sigara içiyor, biliyorsun ki senin onu hecretmen ona tepki koyman, konuşmaman nedir? Onu etki edecek. O zaman sen ona ne yaparsın? Tavu takılırsın. Onu hec edersin. Bu şekilde arkadaşlar hicreti üç şekilde ne yapıyor? mehli zikrediyor. Burada kalalım. E, i̇kinci hadisi bilmiyorum. Namazdan sonra e, devam etmeyiz herhalde bu hafta. Önümüzdeki çarşamba ikinci hadisten devam ederek bu hafta aslında bu, bu babı bitirip tövbe babına geçme niyetindeydim.